Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, Hollanda'dan Mehmet Doğan, Selamun Aleyküm Hocam. Fırsat buldukça sizi hep seyrediyorum. Hocam, Deccal kimdir? Şahıs mı yoksa mecazi mi? Saygılar. Evet. Deccal hem şahıs hem mecazidir. Bunu böyle anlamak gerekir. Nasıl mecazidir? bizi Allah'tan başka tarafa davet eden her ne varsa decalın fiilidir. Dolayısıyla bu fiili yapanlar insanlardır. İşin içinde, başında bir de iblis duruyor, şeytanlar duruyor. Her ne ki bizi Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa bilelim ki orada decalın parmağı vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, her peygamber, mutlaka kendi ümmetini Deccal'ın fitnesinden, şerrinden sakındırmıştır. Dolayısıyla, her zamanda Deccal vardır, yani her zamanda iblis vardır. İblisle, Hazreti Adem beraber yeryüzüne inmişlerdir, birbirinize düşman olarak inin dedi. Dolayısıyla, iblise uyanlar, aynı şekilde iblise yardım ediyor, Allah'tan başka tarafa davet ediyor, insana kaybettirmek için çabasını, gayretini her şekilde sarf ediyor. Bunu anlayabilmek için, Deccal'la beraber olmamak için, Deccal'ın fitnesine düşmemek için, her ne ki bizi Allah'tan ayırıyorsa, uzaklaştırıyorsa, ondan da, onlardan da uzak durmak gerekir. Bu çoğu zaman, müminler bunu yaparken bilmeden, anlamadan yapıyor çünkü. Evet. Onun için Deccal'i böyle anlamak lazım. Buna beraber işi yapan gene insanlardır. Elbette ki en başta gene birileri vardır. Evet. Efendim Makedonya'dan Melami Melamice. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam olsun kardeşlerime ve efendiye selam olsun. İnşallah burayı ziyaret eder hu demiş. Allah razı olsun. Makedonya'daki bütün kardeşlerimize, müminlere, bütün melami kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun İnşallah. Efendim Kahramanmaraş'tan Güldane Özcan hayırlı akşamlar. Bütün mürşidi kamiller ledun ilmiyle mi konuşur? Hakiki mürşitleri kastediyorum. Teşekkür ederim. Elbette ki gerçek bir mürşidi kamil kendinden konuşmaz. Allah'tan aldığını verir. Allah katından Allah'ın kendisine bahşettiği ilimle konuşur. Yoksa kendinden ya da herhangi bir şekilde, zahiri olarak edindiği bilgiden konuşmuş olur. Evet, şey şeydi Kamil, Allah'ın kendisine katından verdiği elimle konuşur, marifetle konuşur. Sahip olmadığı, Allah'ın kendisine ihsan, ikram etmediği herhangi bir şeyi söylemez. Çünkü sorumluluğu vardır. Başkasından duydum, onun için böyle söylüyorum demez kitaptan okudum, böyle söylüyorum demez. Aldığını Allah'ın vahyinden almıştır, Allah'tan almıştır. Dolayısıyla şahit olarak almıştır, müşahede ile almıştır. Allah ona katından ikram etmiş, öyle konuşur. Yoksa e, herhangi birinden farkı olmaz. E, her Mürşid-i Allah'ın Allah'tan aldığı o ilimle, marifetle Hikmetle konuşur, davet eder. Bu marifete, hikmete bu ilme sahip olmayanlar eğer konuşursa ne demişler? Yarım doktor insani candan, yarım alim de imandan eder. Yarım mürşit de insani imandan eder. Ya da sahte mürşit de insani imandan eder. Bunu böyle anlamak gerekir. Bununla beraber Allah kuluna yakındır. Kuluna şah damarından daha yakındır. Allah her anda kuluna, kurunun gönlüne vahy ediyor. Hiç kimse bunun dışında değildir. Kula düşen Allah'ın gönlüne vahyini almasıdır. Hayırdan gönlümüze ne geliyorsa o Allah'tan bize bir vahiydir. Şerden ne geliyorsa, yanlıştan, günahtan ne geliyorsa o da şeytandan gelen bir vesvesedir. Beze düşen, gönlümüze gelen hayra tabi olmaktır. Dolayısıyla Rabbimize itaat etmiş olur, Resulüne de tabi olmuş oluruz. Kulun Allah'ın yakınlığını bu şekilde tatması gerekir. Rabbini dinlemesi gerekir. Evet. Efendim kaleden bir izleyicimiz. Esselamu Aleyküm ve, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Efendim. Aleykümselamu selam, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tesbih'te ve halka-i zikrullah da nurlar görüyorum. Bunun ötesi nedir? Cemalullah'ı nasıl görebilirim? Evet. Gördüğümüz nurlar Allah'ın esmasının isimlerinin nurunun tecellisidir. Hangi isim bizde tecelli etmişse, Allah'ın hangi güzelliği bizde tecelli etmişse o ismin, o güzelliğin tecellisinin nurudur bu. Evet, Cemullah'ı nasıl müşahede ederiz? Cemullah'ı müşahede etmeden önce insanın kendi kendini müşahede etmesi gerekir. Yani Allah'ın kendisine nefret-i yurruh'ı müşahede etmesi gerekir ki, Allah'ın kendisinden nefret-i yurruh, Allah'ın cemalini müşahede etsin edebilsin. Yoksa bir beşer böyle bir tecelliye, böyle bir müşahedeye güç getiremez. Bu mümkün değildir zaten. Allah'ın cemalini müşahede eden, Allah'ın insana Kuluna nefettiği, kendinden nefettiği ruhtur. Onun için önce insanın kendini müşahede etmesi gerekir. Kendi kendisi, kendi hakikati, Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olması gerekir ki Allah'ın cemalini müşahede etme hakkına, gücüne sahip olmuş olsun. İnşallah yola devam ediyoruz. Efendim Kale'den İbrahim Temur Dünya kazancı işlerinde ne yapacağımı <gülüyor> bilemez haldeyim, ne yapmalıyım? Evet. Sizden ve diğer TV ekibine Allah ebeden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Ne yapmamız gerekir? Allah'ın verdiği imkan kadarıyla rızık kapısında durmak gerekir. Rızık kapısında durduğumuzda Allah bizim için neyi takdir etmişse o rızık bize gelir. Daraltmışsa yetecek kadar. Dar gelir, az gelir. Ama genişletmişse bol gelir. Bir de hesapsız verilmesi vardır. Bize düşen rızık kapısında durup e, Rabbimize güvenmektir. Ondan istemektir. Gerekeni yapmaya çalışmaktır. Sonra Allah onu genişletir inşallah. Bu bütün kardeşlerimiz için böyledir. Evet. Efendim Ankara'dan Kaner, Kan Demir. Selamun Aleyküm Efendim. Daha evvel Nakşibendi tarikatına girdim. Sırasıyla kalp, letaif ve nefi isbat derslerini çektim. Ama mürşidim vefat edince teslimiyetimiz kayboldu. Bıraktığım gibi bir şey oldu. Efendi Hazretleri uygun görürlerse el almak istiyoruz. Fakat güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a gelme imkanımız yoktur. Ankara temsilcisi var mı ya da bize yol gösterebilir misiniz? Selam ve saygılarımla. Allah razı olsun. Ee, Ankara temsilcimiz vardır inşallah ama bununla beraber Mürşid-i anlatırken söylenmiştim. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğimizde onu mürşidimiz olarak kabul etmiş oluyoruz. Ayrıca el almak gerekmiyor. Bununla beraber mürşidimizin e, onu dinlemek, söylediğini yapmaya çalışmak, ee, bir de tabii rabıta vardır. Bunları yaptığında e, beraber yolculuk başlamış olur. Onun için kardeşlerimizin gelmesi gerekmiyor. Sadece ben de e, böyle bir kul olmak istiyorum deyip, e, dinlediğinde söylediğini yapmaya, anlamaya çalıştığında e, yolculuk başlamış olur inşallah. Evet. Efendim Karıkale'den bir izleyicimiz Selamun Aleyküm Efendim. İnsanları insanları tarikata intisap ettiriyoruz ama eski hallerini dahi kaybediyorlar. Onun için artık intisap ettirsem ettirsem mi diye düşünüyorum. Zaten devam etmiyorlar. Selamunaleyküm Nebişan. Selam. Eğer intisap ederse yoru biraz yürür bir adım atarsa Allah'a olan o yakınlığı tatmaya başlar. Kovsa da gitmez, intisab etmemişlerdir. Sadece dilleriyle evet demişlerdir veya kabul etmiş demektir. Gönül itibariyle kabul edip Rabbini tercih ettiğinde Allah dilediğini zatına seçer buyurdu. Bir kul Allah'ı seçerse Allah da onu seçer. Kul Allah'ı tercih edince Allah da onu tercih eder. Allah onu tercih edince iş biter. Artık kimse onu Allah'tan, Allah'ın yolundan alıkoyamaz. Bütün dünya bir olsa, bütün şeytanlar başına üşüşse, onu yoldan çıkaramaz. Başka tarafa döndüremez. Çünkü Allah onu seçmiştir. O Allah'ı seçtiği için Allah bir sefer seçince işi biter. Onun için e, davete devam etmek gerekir. Allah'a dönmeye, Rabbimizi tercih etmeye, e, Rabbimizi her şeye her şey üzerine seçmeye, davet etmeye devam etmemiz gerekir. Evet. Efendim, Isparta'dan İrfan Çetin insanlar kainatta hangi süreçte var oldu? Yani Hz. Adem peygamber dünyaya çok sonraki gönderildik, gönderildi. Gönderilmeden önce dünyanın durumu neydi? Dinozorlardan bahsediliyor. İnsanlık tarihi ve dünya gelişimiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Allah razı olsun. Amin. Allah olsun. Yanlış yerden başlıyoruz. <gülüyor> Bakmamız gereken şey orası değildir. Dinozorlar ya da dünyanın yaratılışı değildir. Bakmamız gereken yer kendi yaratılışımızdır. Her bir insan, her bir kardeşimiz mesela şöyle bakmalıdır. Yüz <gülüyor> sene önce yoktuk. Hiçbirimiz yoktu. Yaklaşık olarak. İstisniler kaydayı bozmaz. Ne biz vardık, ne de ismimiz vardı ama Allah'ın ilminde vardık. Dünyaya gelmemiştik ama Allah'ın huzurunda gene vardık. Büyük ihtimalle yüz sene sonra gene şu anda yaşayan hiçbir insan yeryüzünde olmayacak. Bir sene sonra hiç kimse bizi hatırlamayacak, bilmeyecek, tanımayacak ismimiz bile olmayacak. Bize düşen kendimize bakmaktır. Eğer daha önce, yüz sene önce yoktuksa hiç kimse bizi bilmezken Allah bizi biliyordu. Hiç kimse bizi sevmezken Allah bizi seviyordu. Hiç kimsenin bizden haberi yokken Allah'ın bizden haberi vardı. Evet, Bize düşen geri giderken oraya doğru gitmektir. Yüz seneyi aşınca kedimizi huzurda buluruz. Evet. Daha geriye gitmek biraz gereksiz şeylerle meşgul olmak demektir. Allah'ın yarattığını hiç kimse bilemez. Ne zaman yarattığını da kimse bilemez. Mesela işi öğrenmeye, anlamaya çalışanlar ne diyor? Bu bizim galakside 400 milyar gezegen var. Bu galaksi gibi aynı zamanda 400, 400 milyar galaksi var. Yani yapılan son tespitlere göre. Kim bilir 100 sene sonra daha ne tespitler yapılır? Ne büyüklüğünü ölçebiliriz, ne ömrünü ölçebiliriz. Böyle kendi kendimize biraz e, bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz ama gücümüz buna yetmez. Ernek yaratılmış en küçüğünden en büyüğüne kadar. Her şey Allah'ın kulüdür. Allah'ın abdidir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Rabbini hamd ile tesbih eder. Her şey hamd ve tesbih harındadır. Ve her şey semah harındadır. Aşk ile semah harındadır. Bize de düşen aşk ile semah harında olmaktır kulluğumuzu bilmektir. Bütün kainatın, varlığın semasına iş, iştirak edip, sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demektir. Yoksa böyle e, herhangi bir şekilde dünya için, varlık için, başka şeyler için bilgi edinmeye çalışırız. Edinmemiz gereken bilgi, her şey Allah'ın kurudur ve her şeyi Rabbini hamd ile tesbih eder. Bize düşen o hamdi, o tesbihi görmeye, anlamaya çalışıp o hamd-i tesbih'e iştirak edip Rabbimiz'i hamd ile tesbih etmektir. Evet. Efendim izleyicimiz devamla Hocam Kur'an-ı Kerim'de gece gündüzün yaratılışından bahsediliyor ama dünyanın bazı bölgelerinde örnek gece ve gündüz sureleri aylarca sürüyor. Bu konuda bilgi Hı. alabilir miyim? Tabii. Allah razı olsun hocam böyle Hı. bir imkan sağladığınız için. Gece ile gündüz aylarca sürse bile her bir bölgede farklı farklı, bir kısmı daha uzun. Gene de gece de bellidir, gündüz de bellidir. Yani gündüz biraz daha aydınlık, gece biraz daha farklı, e, karanlıktır. O e, fark biliniyor, bununla beraber e, her yerde gece ve gündüz bellidir, mevcuttur. Evet, yani gece gündüzün olduğu yer gibi değil ama biraz daha farklı böyle e, hava kararıyor. E, hava böyle loş e, ışık halini alıyor dört dörtlük ne gündüz ne de gecedir. Geceyle gündüz birbirinden bir çizgiyle ayrılıyor. Bellidir. Orada yaşayanlar bunu net olarak bilir. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar mürşidimize Kıbrıs'tan selamlar. Demiş. Allah razı olsun hem kardeşimize hem Kıbrıs'taki bütün mümin kardeşlerimize Bismillah kardeşlerimize selam olsun inşallah. Efendim İstanbul'dan Derya Selam, ben sizden bir birçok sorular soracağım. Sizden birçok sorular soracağım. Ben ve kardeşim Arapça Kur'an okuyoruz. Ben Kur'an'ı Arapça okumama rağmen onun harflerini yapamıyorum. Yani sat, dat, ayn ve sin harflerini yapamıyorum. Benim kardeşim dersi verirken sinirleniyor ama ona kızıyorum. Neden veriyorsun diye. Sizce ben neden sinirleniyorum? Kardeşim, Allah'ın adını söylerken ben yine sinirleniyorum. Kendimden değil, bilmiyorum. Neden ben böyle bir şey yapıyorum? Lütfen sorularımı cevapsız bırakmayın demiş. Evet, Allah razı olsun. Önce şöyle anlamak gerekir. Herhangi bir harfi söyleyemiyorsak bu bir sorun değildir. Bu bir sıkıntı değildir. ile de harfi öyle söylemesi, yani sati, dati ya da teyzeyi öyle söylemesi gerekmiyor dili ne kadar nasıl dönüyorsa, doğrusu öyledir. Onun için doğru olan öyledir. Herhangi bir e, sorun teşkil etmez. İle de bu harfi böyle söyleyeceksin diye zorlamak doğru değildir bir kere. Aynı şekilde neden kızıyor? Harfi söyleyemediği için ya da e, o eksikliği kendinde görüp, karşı taraftan e, uyarı ikaz aldığı içindir. Ama sorun bu değildir yalnız. Asıl sorun başkadır. Asıl sorun nedir? Sahabeden, Resulullah Efendimiz'den sonra sahabeden bir kısmı bir yere gidiyor, sahabeden biri söylüyor, bakıyor ki onlar Kur'an dersi alıyorlar. Buyuruyor ki, biz Resulullah Efendimiz'in döneminde böyle yapmıyorduk. Önce iman dersi alıyorduk, sonra Kur'an dersi alıyorduk. Ama siz iman dersini vermeden, Kur'an dersi veriyorsunuz. İman dersini alınca, o kelamın kime ait olduğunu, Rabbini Rabbine iman edince, sevince, tanıyınca, tanıdığı kadarıyla bu sefer kimin kelamını dinlediğini de, öğrendiğini de anlamış olur. Bu farklı bir hal, farklı manevi bir hal. Yoksa yeteri kadar, <gülüyor> Allah'ın kelamına kıymetle değer veremez. Niye? Sahibini, söyleyeni tanımıyor. Ama eğer biri Rabbini tanırsa, iki ayet okuduğunda muhabbete gark olur. Rabbim bunu söylemiş, Rabbim bunu bana söylemişler. Muhabbetten sarkoş olur. Ama Rabbini tanımayınca, sıkıntı duyar. Evet, sorun nerede? zorun iman dersi almadığı içindir. Onun için öncelikle verilmesi gereken iman dersidir. Kardeşimizin de özellikle imanını artırmaya çalışması gerekir. Kur'an'ı okurken, öğrenmeye çalışırken de dili nasıl dönüyorsa öyle söylesin. Bunun için de kendini zorlamasın. Birileri de onu zorlamamalıdır. zorlamasın. Evet. Efendim Denizli'den Ömer Aslanbaş, Allah ilk insan olarak Hz. Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra meleklerin hepsi secde etti. İblis dışında veya kibirlenmeyip secdeye kapansaydı, o da diğer melekler gibi secde edenlerden olsaydı, Allah da onu huzurundan kovmasaydı, lanetlenmeseydi. Ondan sonra ne olurdu halimiz ve hallerimiz insan olarak? Evet. Allah sizden ve sizlerden razı olsun. Allah ahirette de hesaplaşma gününde de defteri sağ sağdan, önünden ve yüzü gönlü gülenlerden eylesin. Amin. Amin. Eğer secde etseydik, bu bir varsayım. Söyledim biraz önce. Allah insan için olan takdirini yapmıştır. Evet, andacağımız yerde senaryoyu yazmıştır zaten. Ne buyurdu? Yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Onu yeryüzü için yaratmış, ama eğer orada meleklere, iblise secde edin dediyse, burada bize bir şey öğretiyor. Bizim buradan anlamamız gereken şey budur. Böyle olsaydı veya olmasaydı diye, herhangi bir şey yoktur. Takdiri yapmıştır, Allah hükmünü vermiştir. Ve hepimizi, insanı imtihana tabi tutacaktır. Halife olup olmadığını, kendisini ispatlaması gerekir çünkü. Neyi anlamamız gerekir? Allah meleklere secde edin dedi. Ben ona ruhumda nefettiğimde ettiğimde hepiniz ona secde edin. Toptan hep beraber secde edin dedi. Bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. Secde etmediğinde ne söyledi? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın dedi. İşte burayı anlamak gerekir. Bunun içinde kibirlendi, kibrinde direndi buyurdu ayet kerimede. Eğer biri herhangi bir insan için ben bundan hayırlıyım derse iblisin durumuna düşer. Kendini aciz, hatalı, kusurlu Rabbine karşı gerektiği gibi sorumluluğunu yerine getiremeyen, eksik yaptığını bilen, gerektiği gibi Rabbini tesbih edemeyen, hamd edemeyen, secde edemeyen, Rabbini zikredemeyen, Rabbinin yolunda koşamayan, gerektiği gibi fedakarlık yapamayan olarak görmesi gerekir kendini. Bununla beraber hata işleyen, hat yanlış yapan, günaha düşen bir kuru olarak görmesi gerekir. Böyle gördüğünde, hiç kimse için, hiç kimseye karşı ben ondan hayırlıyım diyemez. Çünkü e, karşısındaki insanı bilmiyor mu, tanımıyor. Nereden bilecek? Ya da yarın ne olacağını nereden biliyor? Biliyor mu? Bilmiyor. İblisin durumuna da düşmez. Aynı şekilde Allah, ben ona ruhumdan nef ettim. Etiğimde secde et dedi. Secdeye layık olan Allah'ın nefeti ruhmuş. Bununla beraber bir insan bir insana bakarken eğer onun Allah'ın ona nefretliği ruhu görmezden gelir yok sayarsa onu etten kemikten mal, mülk, mevki, makam sahibi biri olarak görüp kıymeti değeri ona göre verirse Allah'ın nefretliği ruhu yok sayarsa secdeye layık görmezse kıymete, değere, şerefe layık görmezse iblisin durumuna düşer demektir bu şeytana, İblise uydu. O da onun gibi söyledi, onun gibi düşündü demektir. Bizim buradan alacağımız, almamız gereken ders budur. Evet. Efendim bir izleyicimiz Mukarrabun, Sabikun kimlerdir? Mukarrabun, Sabikun. Mukarrabun, Sabikun'dur. Sabikun da Mukarrabun'dur. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Mukarrabun, garip, yakın olanlar, en yakın olanlar. Allah'a en yakın olanlar. Allah'a en yakın, yakınlık neyle ölçülür? Yakınlık ile ölçülür. Allah'a olan sevgiyle, muhabbetle ölçülür. Birini ne kadar çok seviyorsak, o bizim için o kadar yakın ve o kadar bizim yakınımızdır. Birini sevmiyorsak, o bizimle beraber de olsa, o bizden uzaktır. Aynı şekilde bir kul, bir kulun Allah'a yakınlığı, mukarrebunlığı neyle ölçülür? Allah'a olan imanıyla, yani Allah'a olan sevgisiyle ölçülür. Allah için yaptıklarıyla ölçülür. Allah için çabasıyla, gayretiyle, cihadıyla ölçülür. Allah edit kerime'de mukarrabun sabihun olanlardır. Müsabaka yapanlar, yarışanlardır yani. Nerede yarışıyor? Hayırda yarışanlar buyurdu. Eğer her hayra koşuyorsak, Rabbimiz bizden razı olsun diye, Rabbimiz bizi sevsin diye. Her hayra koşuyorsak bu durumda hayırda yarışıyoruz. Hayırlarda yarışıyoruz demektir. İşte mukarrabun sabikun olanlardır. Hayırda mesabaka yapanlardır dedi. İkisi aynıymış. Hayırda yarışmıyor ben Allah'a yakarım diyorsa bu bir iddia, yalan bir iddia. İspatlanmamış bir iddia. Evet, sevgi ispat ister, iman ispat ister. İmtihan da bunun içindir. Onun için insanların bir kısmı fakirdir, bir kısmı zengindir, bir kısmı mevki makam sahibidir, bir kısmı daha aşağıdadır. Evet. Herkesin koşma, yarışma imkanı olsun diyedir. İmanını ispatlama, Allah'ın sevgisini kazanma imkanı olsun diyedir. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm. Bir dervişin her gördüğü insan için gayri ihtiyarı Allah seni korusun diye gönülden dua etmesi ne hikmettir? Gönünün güzelliğini gösterir. İnsanları sevdiğini, müminleri sevdiğini, insanı sevdiğini gösterir. Allah'ın sevgisi gönünde tecelli etmiş, insanlar için hayri diliyor demektir. Selameti diliyor demektir. Gayet güzeldi. Allah'ın bereketi. Efendim Muğla Milas'tan Yusuf yukarıca biz Allah'a karşı suizanda bulunduk. Hazreti Mehdi gelecek dedik. Hazreti İsa gelecek deyip Allah'a karşı suizanda bulunduk. Bu büyük günaha girer mi? Bunun telafisi nasıl olur? Evet. Herhangi bir şeyi, bir yanlışı bilmeden yaptığımızda Allah öyle buyuruyor. Tövbe ettiğinde Allah onu olmamış gibi kabul eder. Mesela biri, ben Allah'ın indirdiği Kur'an'a iman ettim dedi. İman etmiş oldum mu? mi? Evet, iman etmiş oldum. Bu, toptan olan imandır. Bir de bu imanını, e, tafsiri imana dönüştürmesi gerekir. Nasıl? Allah'ın vahyettiği Kur'an'ı, her bir ayeti okuyup, anlamaya çalışıp, İmana dönüştürmeye çalışacak, aklaka dönüştürmeye çalışacak, sonra amele dönüşmeye, fiile dönüştürmeye çalışacak ki, tafsili iman olmuş olsun. Ama bununla beraber, daha önce mesela, doğru bildikleri vardır. Duymuştur, öyle okumuştur, öyle öğrenmiştir, öyle anlamıştır, onu doğru zanneder. Ne zaman? Allah'ın vahyinden anladı ki, öğrendiği yanlışmış, evet, doğru elbette ki Allah'ın vahyeti değildir. Allah'ın vahyini alır, ayeti kabul eder, o yanlışı alıp atar. Hiçbir sorumluluk da taşımaz. Ee, Allah'a karşı da bulunmuş olmuyor. Ne yapmış oluyor? Bilmemiş oluyor, anlamamış oluyor. Suizan başka bir şeydir. Ee, Dolayısıyla yapılması gereken tek bir şey varsa evet. Allah'ın ayetlerini okuduğumuzda veya dinlediğimizde doğruyu anladığımızda evet, ne diyoruz? Sadakallahu'l-azim Rabbim doğruyu söylemiştir. Allah doğruyu söylemiştir. Dolayısıyla gerisi gerisi yalan ve yanlıştır. Deyip onu siliyoruz. Evet. Allah'ın vahyine, ayetine iman ediyor. O ayeti gönlümüze alıyoruz inşallah. Hiçbir sorumluluk yoktur yani. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Sedat Tekin Selamun Aleyküm Hocam aleyküm selam. Yıl başını ya da yeni yılı kutlamak doğru olur mu? Bazı insanlar biz Noel, bayramı, Noel bayramını değil, yeni yılın gelişini kutluyoruz diyorlar. Ayrıca yılbaşı akşamı beni manevi olarak çok rahatsız ediyor. İnsanların çoğu nefsine uyuyor. O gece müminlerin yapması gereken bir şey var mı? Tövbe istiğfar gibi. Allah sizden razı olsun, sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Yılbaşını eğer kutlayacaksak, eğer müminler millet yılbaşını kutlayacaksa nasıl kutlamalıdır? Bir yılın muhasebesini yapmalıdır. Evet, bir sene oldu. Acaba neyi kazandım? Rabbime ne kadar yaklaştım? Ne kadar hazreti insan oldum? Manevi olarak büyüdüm. Neyi kazandım? Neyi kaybettim? Neyi doğru yaptım? Neyi yanlış yaptım deyip bir muhasebede bulunup tövbe istihbara koyulmalıydır. Eğer kutlanacaksa, neyi kutlayacaksa böyle kutlamalıydır. Yılbaşında kutlayabilir, doğum gününü de kutlayabilir. Evet Resulullah Efendimiz pazartesi, perşembe günleri oruç tuttuğunda, sorulduğunda evet, doğum günümü kutluyorum, bunun için Rabbime şükretmek için oruç tutuyorum dedi. Evet, pazartesi günü doğdum, onun için Rabbime şükretmek için oruç tutuyorum dedi. Bizim de, bize de düşen evet başında o zaman eğer kutlayacaksak oruç tutmamız gerekir bir gün öncesinden bir gün sonrasından veya aynı şekilde tövbe etmemizdir, istiğfar etmemizdir. Kendimizi hesaba çekip yanlışlarımızı telafi etmek için çaba gayret sarf etmemizdir. etmemizdir. Daha güzel yapmaya çalışmamızdır. Mümin bir şeyi kutlarken mutlaka hesabı Ahirete göre, Allah'a göre yapmalıydır. Ona yakışır şekilde olmalıydır. Peygamberine tabi olmalıydır. Yoksa yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, kutluyoruz. Böyle kutlama olmaz. Evet. Efendim Malatya'dan bir izleyicimiz Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi size ve öğrencilerinizin üzerine olsun. Allah. Sizi çok seviyor ve muhabbetle seyrediyoruz. Allah bizi dünyada da ahirette de sizinle <gülüyor> beraber eylesin efendim. Allah. Efendim şeytanın bir anda bütün insanlara vesvese verebilmesi Allah'ın verdiği ona özel bir özellik midir? Evet. İblis bir tanedir. Allah'ın huzurundan kovulan bir tane iblis var. Şeytanların şeytani, şeytanların lideri, büyüklüğü, şeytanların tabi olduğu şeytan. Ama ona tabi olanlar Ayrıca cinlerden iman etmeyip iblise tabi olanlardır. Her bir insana bir şeytan vazifelidir. Onlar kendi aralarında öyle taksimat yapmışlar. Resulullah Efendimiz de buyurdu, her insanın bir şeytani vardır. Yani iblis bütün işi yapmıyor, bütün insanlara söz vermiyor. Her bir insana bir şeytan düşür ve o şeytan onunla uğraşıyor, meşgul oluyor gerektiğinde arkadaşlarına davet edip, gel bana yardım et deyip, hep beraber de ona vesvese verip ya da başkalarını üzerine böyle kışkırtabiliyor. Resulullah Efendimiz her bir e, insanın bir şeytani vardır, müminin bir şeytani vardır dediğinde sahabe soruyor, ya Resulullah sizin de var mıydı? Var mıdır? Evet buyurdu, benimki vardı, benimki iman etti. Yani cinlerden olan Kafirler, şeytana tabi olup, şeytanın verdiği vazifeyi yapınca şeytan olmuş oluyor. İblisin verdiği vazifeyi yapınca şeytan olmuş olur. Bu durumda onların iman etme imkanı da vardır. Tövbe eder, iman eder. Elbette ki biri Resulullah Efendimiz'le beraber olursa iman eder. Biri veliyle beraber olunca da iman ediyor. Ondaki o güzelliği görünce, o da ebedi hayatını kurtarmak için iman eder. Çünkü onlar da peygamberlere iman etmiştir. Cinler de Resulullah Efendimiz'e iman etmiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde Allah ayette öyle buyurdu, cin suresinde. Bize de düşen ona taviz vermemektir. Sadece cinlerden olan şeytanlara değil. Eğer bizi biri Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, günaha davet ediyorsa, yanlışa davet ediyorsa, küfre, şirke davet ediyorsa, dünyayı sevmeye, dünyaya abdolmaya, tapmaya davet ediyorsa, Bilelim ki o da şeytana uymuş, şeytanı vazifesini yapıyor. Şeytana uyunca uyanlar yanlışa düşer, hata işler, günah işler. Bu şeytana uymaktır. Bir de şeytanlaşmak vardır. Eğer ters tarafa davet ediyor, o da saf, halis, muhlis şeytan demektir. Şeytanlardan uzak durmak gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, Ebu e öyle buyurdu. Ya Ebazer, cin ve şeytan insanlardan kendini muhafaza et. Ya Resulallah, insanlardan da mı şeytanlar var? Evet buyurdu. İşte Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, o şeytandır. Bir de cin olan şeytanlardan daha tehlikelidir. Çünkü bir de seninle konuşuyor. Bazen korundan tutup seni yanlışa sürüklüyor. Evet. Efendim Trabzon'dan Ümit. Selamünaleyküm. Ben Allah'a vasıl olmak istiyorum. Sizinle yolu nasıl yürüye, yürüyeceğim Bana yolu yürümeme yardım edin. Allah'ın selamı ümmet Muhammed'in üzerine olsun. Allah razı olsun. Eğer yürü beraber yürüyecektik. Kardeşimizin bu arada sohbetleri dinlemesi gerekir. Allah imkan vermiş, sohbetlerimiz vardır zaten. Sonra dinlediğini anlamaya çalışması gerekir. İmana, ahlaka, amele dönüştürmeye çalışması gerekir. Gönül itibariyle beraber olduğumuzda beraber yola koyulmuşuz demektir. Zaten kısa bir süre sonra o manevi hali üzerinde tatmaya başlar. Gönül Allah'a dönünce, Rabbini tercih edince, Rabbi onu tercih edince, seçince zatına, o bütün şiddetiyle o muhabbeti, o hali üzerinde yaşar ve tadar. Rabbini isteyen, sahibini isteyen ruh, işte benim aradığım, istediğim budur der. Gönlü mutmainı olur. Evet. Allah her şeyden çok sevilce. bununla beraber Rabbini tercih edince, ne olmuş olur? Mümin olmuş olur, Vali evet. olmuş olur. Allah bu ikramı, onun o niyetine, çabasına, gayretine ikram eder, ihsan eder. Evet. Efendim, Şanlıurfa'dan Abdülaziz Karakuş. Selamun aleyküm. Aleyküm. Efendimizin mübarek ellerden öper, saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. Pir Hazretlerini ve diğer abilerimi ve kardeşlerimi çok ama çok seviyorum. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun ki sizleri tanıdık. En büyük arzum, ahirette de sizinle beraber olmak, sizinle beraber gitmektir. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Bizim de bütün derdimiz ebedien beraber olmaktır. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna beraber çıkmaktır. Hesabı beraber görmektir. Sevgi, muhabbet Allah için olunca o sevgi, o muhabbet Allah'a gider. Allah onu kendisine kabul eder. Buna beraber ne buyurdulartıla efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah sevenleri birbirinden ayırmaz. Evet. Burada beraber kişi arkadaşının dini üzeredir dedi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kimi seviyorsak, gönlümüz kiminle beraberse, kiminle beraber olmak istiyorsak, o bizim arkadaşımız, o bizim kardeşimiz, aynı şekilde biz de onunla beraberiz. Hesabı da onunla beraber veririz. Onun herkes arkadaşına, sevdiğine, sevdiklerine dikkat etmelidir. Mümini sevmeli, Allah'ı seveni sevmeli, Allah için sevmelidir. Evet. Efendim İzmir'den Cemal size sorum şu. Kelime-i şehadet getiremeden ölürsek alan huzurunda kabul olur mu? Bir de alkollü ölmeyi açıklar mısınız Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet. Kelime-i şehadeti getirmeden ölürsek. Yani son nefeste kelime-i şehadet getirmeysek kabul olur mu? Şehadet hayatı yaşarkendir. Ölürken değil. Ölürken ister kelime şahadet getirsin, ister getirmesin. Allah o bir anlık senin ne söylediğine bakmaz. Hiç kimsenin son nefesteki ne şahadeti kabul olur, ne de tövbesi kabul olur. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Boğulmadan önce Firavun da iman etti. Ben Ademlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Allah ne buyurdu? Şimdi mi iman ediyorsun? Geçti. Aynı şekilde Allah ayet-i kerimede Günah işleyip işleyip son nefese geldiğinde ben şimdi tövbe ediyorum diyenin tövbesini Allah kabul etmez. Son nefeste geçerli olan hayati boyunca neyi yaşamışsa o geçerlidir. Allah hiç kimsenin zerre kadar amelini yok saymaz, boşa çıkarmaz. Evet, hayatı yaşarken neyi kazanmışsa nasıl yaşamışsa evet, öyle huzura gider. Resulullah Efendimiz buyurdu öyle. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle hesaba çekilir, huzura çıkartınız Arkollu ölmek, Allah'ın haram kıldığı herhangi bir e, maddeyi kullanıp öyle ölmek. Herhalde çok bir zor bir durumda karşı karşıya gelmek demektir bu. Ne olursa olsun mümin mutlaka bundan kurtulmaya çalışmalıdır. Nefsine güç yetiremezse ya Rabbi bana yardım et. Ben senin huzurunda mahcup olmak istemiyorum. Sen beni biliyorsun. Evet böyle yanlış yapıyorum. Günaha düşüyorum. Ama sen biliyorsun ki ben seni seviyorum. Ben huzurunda mahcup olmak istemiyorum. Bana yardım et. Beni kurtar ya Rabbi. Deyip dua etmesi lazım. Evet görecek ki onu yaratan Onunla beraberdir, ondan yanadır. Ona yardım eder. Yeter ki kul samiyyette bunu istesin. Evet. Efendim izin olursa bir soruyla beraber. inşallah böyle Efendim bir izleyicimiz şehit kime denir? Bedelli parası olmadığı için zorla askerlik yaptırılan askere mi yoksa veya bu nedenle PKK'ye katılmış olan gerillaya mı? Bu şehitlik kavramından yoruldum. Allah rızası için İslam alimleri barış için cübu aşiti bir şey yapsınlar. İnsan ya da kaybettiğimiz merhamet duygusu bu kadar mı kıymetsiz? Evet. Önce şehit kime denir? Onu söyleyin. Şehit ilahi kerimetullah için. Yani insanların Allah'ın diniyle buluşması için. Allah'ın vahyinin insanlara taşınması için. O yolda ölen kimseye denir. Eğer sadece gaye bu değilse, İlahi Kelimetullah Allah'ın ismini yücelsin diye, Allah'ın ismi gönüllerde yücelsin, yerini bulsun diye, insanlar hak ile buluşsun diye, Allah'ın vahyi ile buluşsun diye, engel olan o kimseler e, aradan çekilmesi için, savaşıp öldüyse, onlarla bu şehittir. Allah yolundaki şehit budur. Bunun dışında şehit yoktur. Buna beraber Allah onlara da şehit demiyor. Ne diyor? Allah yolunda öldürülenler. Şehit kime denir? Şehidellahu ennehu la ilahe illa Şehit odur ki, gerçek şahit. Her şeye şahit olan, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah her şeye şahittir. Şehit. Şehit bu demek. Aynı şekilde Allah Resulullah Efendimiz için şehit dedi. Seni şehit olarak, şahit olarak gönderdik. Yani kulluğunu üzerinde gösteren, Allah'ın güzelliğini üzerinde şahit kılan, insanlar bakınca Allah'ın güzelliğine şahit olan, kulluğa şahit olan demektir. Dolayısıyla şehit ölen değil yaşayanmış. Allah yolunda öldürülenler ayrı. Onlar diridir. Onlara ölü demeyin. Onlar Allah katında rızıklanırlar. dedi Allah. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Gerisi eğer e, haksız yere öldürülmüşse bu durumda öldüren öldürdüğü kimsenin günahını yüklenmiş olur. Dolayısıyla ee, öldüren cehennemlik olmuş olur, ölen de onun günahı yüklendiği için o da cennete gitmiş olur. Eğer mümin ise şart bu, eğer o müminse ise bu böyledir. Kim olursa olsun fark etmez, bu böyledir. Haksız yere biri malını korurken, öldürülse canını korurken, nefsini korurken de bu böyledir. Ee, şehit denmez yalnız, ne denir? haksız yere öldürüldü. Öldüren onun günahını yüklendi denir. Aynı şekilde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, muhabbetin olabilmesi için insanın Allah'a iman etmesi gerekir. Allah'ın nazarıyla nazar edip Allah'ın hesabını yapması gerekir. Gönüller böyle olunca barış olur. Yoksa e, zahiri olarak bir barış yapılır ama gönülde savaş devam ettiği için kin, nefret, Düşmanlık devam ettiği için her an patamaya hazır bir bomba gibidir. Her an yine savaş olabilir. Savaşı gönüllerde bitirmek gerekir. Barışı gönüllere getirmek gerekir. İnsan Rabbi ile barışık olursa insanla da barışır. Kendisiyle barışırsa insanla barışır. İnsan Allah ile barışmadıkça, kendisiyle barışmadıkça insanla barışması mümkün değildir. Sürekli savaş ve kavga halinde olur zahire yansılmasa da içeride savaş devam eder. İnşallah alimlerimiz işi bilenler daha doğrusu iman edenler, müminler bu barışı kendi gönlünde gerçekleştirir. Allah için Allah'ı sever, Allah için sever. Severse ne olur? Barış olur, birlik olur, beraberlik olur, kardeşlik olur. Allah hepimize bu barışı gönül barışını ihsan etsin, ikram etsin. Bunun için çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Amin. Barışın, selametin gelmesi için çabasını, gayretini sarf edip fedakarlık yapan kullarından eylesin inşallah. Amin. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Sevgili izleyenlerimiz, bir sonraki programımızda inşallah devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.